Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, birazdan dinleyeceğiniz kayıt ilk kısmı 19 Eylül'de yayınlanan Hasan Cenk Dereli ve Yelta Köm'ün 2. Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali sırasında Creative Initiative ekibiyle gerçekleştirdikleri Yuvarlak Masa Röportajı'nın 2. bölümüdür. Evet, ben yani bunların üzerine şöyle bir şey var, tersten biraz daha bakınca.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 bir şey. Yoksa bunun zaten kendi pratiğiniz içinde sorduğunuz sorulardan da çıkan bir şey. Kendi pratiğiniz içerisinde bu yaptığınız işleri değerlendirirseniz. Yani bir müşteri geldiği zaman da böyle bir yaklaşımla iş yapabiliyor musunuz gibi bir sorun var aslında. Yani bunu, bunu ben cevaplayabilirim. Şöyle bir durum var. ve Bu tabii ee, yani bir şekilde ne dersek diyelim hani Pierre olarak et, etkisini gösteriyor olabilir. Fakat bu da şöyle bir şey var. Aynı duruşu buradaki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 bunu Pierre olarak görebilirsiniz ben bir sakınca görmüyorum çünkü bu gruplar aslında kendi gibi düşünebilen bir müşteriye ulaşmaya da çalışıyorlar tabii ben hani ben bu, bu soruyu sorarken yermek için değil de gerçekten hayır, hayır. akılda yani zihin okumaya çalışıyorum aslında tabi tabi yani bu, bu. bu, burada hani söylemek istediğim şey de o yani şey ee, ama biz aslına bakarsanız ee, mesela bizde de öyle ee, belli şeyleri Deneyebilmemiz için bu tip şeylerin Sıklıklı olması gerekiyor Onları da üretemiyoruz ee, Ve ne, yap, ne derseniz dersenizyin ee, ne, ne yaparsak yapalım ee, Birçok konuda da Birçok işi e, Gerek bu dediğiniz sebeplerden dolayı Heddetmek zorunda kalıyoruz Çok garip talepler oluyor Çok garip e, bir dönemden geçiyoruz zaten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 Bu yüzden mesela bizim bunu bile araştırabilecek bir proje yapma fırsatımız olması bizim için çok aslında önemli bir şey. Yani çünkü size durup düşünecek bir zaman sağlıyor. Ve hani ondan yani sizin gibi bir PR beklentisi, bir reklam beklentisi olmasa bile sadece onu bir zamanı ayırmış olmak bile yani şahsi olarak bizim için çok önemli. Ama aynı zamanda yani insanın işleri birikmeye başladığı zaman çünkü sonuçta siz bir şey yaptığınız zaman yanınızdaki birlikte iş yaptığınız ofislerin de işlerini etkiliyorsunuz. Mesela işte bunda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 Pardon, <gülüyor> hep... bunu da söyleyeyim. Onları, onlar hep karışıyor. Hiç kesmeyelim. Artık bir, <gülüyor> bir iki, iki, evet. Bir, bir evet. Ya artık... Ne olur? İki, iki <gülüyor> Salon ikini düştü mu? Düştü mü? Salon ikar. Salon. kere bir i e office. <gülüyor>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 Birçok ekip e, birbirine e, yardım etti ve bu bu çok değerli. Yani ben birçok kişiyi e, daha farklı tanımaya başlıyorum. Hiç tanımadığım İstanbul'dan grupların e, çok daha farklı düşündüğünü ve neler yapılabileceğini hayal ediyorum. Ve bu mesela beni daha çok heyecanlandırıyor. Mesela bu ilk Creative Initiative'nin katıldığı ilk BNN. Ve e, burada yakaladığımız enerjinin e, bu BNL'nin ötesinde, ya yani bu BNL'ni açtığını düşünüyorum. Mesela şu anda e, kapıya gelip e, korkup çıkmaları tabii ki çok düşünülmesi gereken bir konu ama onun dışında içeride olan, o, ka o kapının iç içerisinde de e, yaklaşık 11 ekip, e, 22 kişi birebir e, üretimin içinde birbirine de destek vererek bir şeyler ürettiler. Bu çok daha değerli diye düşünüyorum. Bir şey ekleyeceğim sonra yeni bir soruyla şey yapacağım. Asa Fatih'in dediği o okuldaki düşünme hani düşünme zamanı ve yapma zamanı bence artık şöyle bir şey değiliz. yaptığımız şey zaten düşündüğümüz sezo oluyor aslında yani yapmak da bir yandan düşünmenin bir parçası o örtülü de olsa geri planda o devam ediyor. Biraz işler üzerinden konuşsak. Biz hem e, e, creative inisliği olarak hem de ONZ olarak katıldık, hem evet, iş ben ürettik. Ben o durumu da sormak istiyorum. Yani bir şeyin hem küratörü olmak hem de katılmamışsını almak. genelde <gülüyor> <gülüyor> hem azal. Hem işlerim hem de evet. Evet. <gülüyor> aslında, aslında şöyle bir durum, mesela bu bunu age 20 something'de de yaşadık. Hani e, dedik ki, hani biz şey yapıyoruz, bizim katılmamız doğru olmaz. Herkes dedi ki,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 ya da ofis ya da marka kariyerciliği bitip daha böyle garip arabi bir alanı mı gidiyoruz? Bunun iddiasında mısın? İkisinin arasında bir şey olmaya başlıyor. Biz niye ikimiz buraya geliyoruz? <gülüyor> ne bileyim abi. Hayır bence bu sistemin şöyle bir şeyi var. İnsanlar sivrileşmeden kendi bireysel özelliklerini ortaya koymaya başlıyorlar. Yani burada olan herkes buna bir artı Koy yani. Kimse çıktığında burası eksilmiyor ama her birisi geldiği zaman bir artıyla beraber çoğalmaya başlıyor işin niteliği. Ama sen yine tek başına nobon oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adam bir <bile> patlıyor. <gülüyor> ha o zaman tamam. <gülüyor> Hayır yani lütfen yani. Sonuçta marka değerimiz var. <gülüyor> dediğim o şu e, <gülüyor> hakikaten bir araya geliyor olmak eee bir şeyleri bir kenarıya bırakıp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 <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Hmm, ama yani dünya hani, mimari yasasındaydı gerçek olan bir şey yani bu işte geçtiğimiz kaç yıla bakarsak hani 30 yıla bakarsanız işte önce mimarlar isimleriyle alınılır ve ofislerin adı da kendi isimleri ve soyisimleridir. isimleridir ondan sonra hani daha küçük gruplar kurulmaya başlıyor ve işte mesela anlamlı ya da mesela bu sefer şeyler işte iki ya da üç soy isim beraber işte üç büyük isim iki büyük isim falan sonra bir bakıyorsunuz hani böyle daha kolaboratif artık bir sürü mimarın bir araya gelerek işi yaptığı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 Yalnızlığım yani çok yalnız hissetmemek noktası da önemli. Hani mesleği derdeden işte nitelik ürünü ortaya koymaya çalışan bu genç ve heyecanlı gruplar eğer sadece kendi kabuklarında kalırlarsa cesaretlerini yitirip bir şekilde ya yani buralardan uzaklaşabilirler diye düşünüyorum. Biz bir araya geldiğimizde.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 evet yani böyle aslında bu birliktelikler tam anlamıyla Cenk'in dediği gibi kanlı hesaplaşmalara da dönmesi lazım ki birbirimizi veya yani insanlar birbirlerini en sert şekilde eleştirip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 Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.